Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymer Tuncel. Evet doksan dört nokt nokt dokuş açıkladığıda yeni bir hukuk güvenliği Programı Aymer, duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum baylar bizim siz beni duyuyor musunuz? Ben de duyuyorum. Biraz ek oldu geliyor ses ses geliyor evet. ama telefonla bağlandığımız için olabilir. Evet. Evet Şimdi evet. bugün ee, e, bu ünlü infaz yasasında veya gizli izi av yasasında konuşacağız. Yani 7242 sayılı yasa meydandır di. Komandaya evet. e, evet. soruldu uygulanmaya yanı. Ve e, bu uygulamayla ilgili e, yapılan işler pratik olarak neler belki bunları konuşmamız e, vaktimizin olduğunca o kadar çok geniş kapsamlı bir konu ki e, ne kadar ne konuşabilirsek konuşacağız. E, bu çerçevede bir kere böyle bir yasanın çıkmasındaki amaç ne? Çünkü çerçevede ceza yasaları ile ilgili e, bir suç isnadı ile yargılanan insanların tutuklu olanları ve sonuçta hüküm kurulanları ile ilgili en sonuçta da hüküm kurulmuş olanların cezasının veya diğer güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili e, düzenlemeleri içeren üç disiplin var maddi ceza kanunu e, usul kanunu ve infaz kanunu. Tabi bütün bunların bu düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde hakikaten bir e, ceza kanununun amacı ne? E, e, usul yasasının amacı ve bu infaz yasasının e, temel amaçları ne? Bunları konuşacağız. Bu yasa buna uygun bir düzenleme mi getirdi? Şimdi bu düzenlemeyle ilgili kimler ne yapıyor? Savcılıklar mı, cezaevi müdürlükleri mi yoksa e, asıl mahkemeler mi, infaz hakimlikleri mi? Buna ilişkin konuşacağız. Evet, evet. Ben ondan önce e, açıkladığımız programcılarından biri olan yazar çevirmenin vefat ettiğini öğrendim. E, e, kimin e, efendim? efendim? fakültesinin su e, ve cezasını yapmıştı. Dün kocamızın vefat ettiğini öğrendim. Ülke, ülke evet. azra kocam diyoruzsuz. Evet evet çok üzüldüm. E, dün öğrendim. Dün ölmüş, dün vefat etmiş çocuğum e, Kadayılla. Bizim ceza muhakemesi usulü kapsamında bu sefer o zamanında yapılan değişiklikten sonra karakollara avukatların girmesini sağlayan yasa değişikliğidir. O zaman avukatlara yönelik başlattığımız meslek eğitimlerde bize gerçekten çok önemli, çok değerli bilgiler sunmuştur hocamız. Bülüktük hukukun temellerinden biriydi. Demokratik hukuk devletinin uygulamaları hakkında bize ufuk eğitimler vermişti. Kendilerini milyon olarak yaşamak istiyorum. Ben de bugün Evet, evet, teşekkür i̇kinci ederim anımsattığınız. İkinci olarak e, sorunuzu duyduk duymadık diye kaldıysa müjdeyi verelim. Alatin Çakıcı bugün ilk saatlerinde salı verildi. E, 24 Haziran 2008'deki seçimlerden sonra hangi kim yolcu kim tartışması yapılmıştı ve ülkücüler ve sivil mücevherler etik müze müzeye mensup bazı beyazları demişti e, Çakıcı. Ve e, e, Bahçeli'nin kendisini ziyaret ettiğini e, hatırlıyoruz. Ne yapalım yani içeride diye, e, tartışmalarda soru sorduğunu hatırlıyoruz. Ve e, kader kurbanlarından söz edilerek 2018'in e, Nisan ayında bu sürecin başlatıldığını e, hatırlıyoruz. İki yıllık sorulansı, gürültü, algı yönetme ve kanun sektifi hazırlama çalışmaları bence artık asıl amacına ulaştı. Bu haberi okuduktan sonra bunu anlıyoruz. Meyve verildi. Bakalım daha kimden verilecek? sorunuzun yanıtını zaman içinde göreceğiz. Ama ben bu programa hazırlanırken asla ilgili notlarımı tekrar gözden geçirdim. Muhhem Kızım'ın af ile ilgili bir makalesine rastladım. Diyor ki, Davos Zirveni çıkarılır bizde af ve benzeri düzenlemeler. Önden medya üzerinden, basın üzerinden servis edilir, tartışılır. Toplumda bir beklenti yaratılır. Artık siyasi o sürece için bir yükümlülük haline geliyor eleştirel gazetecilik biçimde. Ama şimdi kendisinin önemli aktörlerinden biri olduğu halde de aynı şeyi yaptı. Şimdi e, bu kanun kime yarıyor? Gerçekten zaman içinde ama 2-3 avukat gruplarında kendi içimizde tartış e, bir konu var. Meclis'teki katılım oranı. Şimdi hepimiz biliyoruz. Meclis'teki katılım e, inanılmaz e, bir e, anlama sahipti aslında. E, 19'u katılmıştı. Yani 51 hayır 279 evet var. Ee, MHP'nin 49 tane milletvekili var, 48'i katılmış Bahçeli dahil ee, bir, bir söylenti vardı. O Bahçeli katkı geldi ee, meclisteki görüşmeleri oynamaya katıldı. E, demek ki bu aslında MHP'nin e, teklifiydi. MHP'nin kanunları bir eksikle MHP tam kadro mecliste görevini yaptı eee belki bütün AKP'li katılmış. yani 260 300, 200, 300 dosyası varsa demek ki bir 70 tane AKP'den de fire var. Bir partinin 37 milletvekili olan kentkızı katılmış. Hedefinin 61 milletvekili varken 20'de katılmış. Toplu toplu 330 kişi katılmış. Ama en büyük tartışma neydi? Az önce sizin de söylediğiniz gibi anayasanın ciddi bir açığı bu ve Anayasa 87'ye göre 503'ünü yani 600'üne hesap beklemizi en az 360 milletvekilini gerektiriyordu. Ama gördüğünüz gibi 259 kabul oyu ile kabul edilen bir konum var karşımızda. Şimdi e, muhalefet partilerinin e, pasif olmaları, az sayıda katılmaları acaba ne anlama geliyor? E, gerçekten bir yokluk halini ortaya koymak, e, 360'a erişilmemesinin gözle görülürlüğünü e, ortaya sarmak, kolaylaştırmak için mi bunu yaptılar? yoksa baştan bir kabullenme mi vardı nasıl olsa çıkaracaklar etkili olamayacağız diye yoksa bir genel uygunluk mu vardı COVID-19'un getirdiği diğer sorunlar mı e, gerçekten e, anlamak zor. ama benim bildiğim bir istediğini iki yıllık çabanın sonunda yaptı. şimdi burada benim, e, bu. ya benim anladığım kadarıyla e, muhalefet e, yani hem Halk Partili hem de HDP'li milletvekilleri e, bu yapılacak düzenlemenin e, eşit, adil ve özellikle de e, ceza infaz yasasının e, ikinci maddesindeki temel ilkelere uygun. Çünkü hakikaten bu ceza infaz yasasının temel ilkeleri ikinci maddede ırk, din, mezhep, Milliyet, renk, cins, siyasi ve diğer fikir ve düşünce, ekonomik güç ve diğer toplumsal e, konumlar e, gözetilmeksizin yani ayrım yapılmaksızın ve ayrıcalık tanınmaksızın e, yapılması gereken düzenlemelerdir diyor ceza infaz Bunları bana göre Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve HDP'li milletvekilleri baştan itibaren söylediler, anlattılar ama sonuçta hakikaten bu siyasi iktidarın belirlediği çerçevenin dışında bir düzenleme yapılamayacağı anlaşıldı. Bu nedenle sonunda bu oylamaya katılmadılar diye düşünüyorum ve bunu 2004 yılındaki yani 2019 şey, 26'dan beri e, uygulanan ceza ceza usul kanunlarını değiştiren 2004 değişikliğinin mimarlarından olan Adem sözler şöyle diyor e, işte basındaki açıklamalarında hatta. E, yeni bir şekilde e, sanıyorum haber Türk'te de e, bu açıklamaları yapmış e, yani bunun e, bir kere bu kadar önemli bir yasanın toplumda bu kadar beklentileri sizin söylediğiniz gibi 2018'den beri beklentilere dolaçan bir düzenlemenin bilim kurullarına üniversitelere sorulmadan adeta onlardan kaçılarak yapıldığını Hatta bazı siyasetçilerin açıklamalarına göre bazı üniversitelerden gelen bu konuyla ilgili bilimsel değerlendirmelerin de dikkate alınmadan yapıldığını söylüyor. Ve sonuçta bu eşitlikçi olmayan anayasaya aykırı bir düzenleme olarak nitelendiriliyor Adem Bey tarafından. Bu nedenle yani son anda milletvekillerinin bir kısmının bu oylamaya katılmamış olmalarını ee, ...anlayabilmek gerekir... ...diye düşünüyorum ben. O ne bileyim ki bu e, biraz sonra... ...Ana Yatma Mahkemesi geçmişte ne kararlar vermiş... ...onunca da... De, ...yelikli genel değerlendirme yaptıktan sonra... ...bu konuyu da ele almalıyız tabii ki... ...ama e, eşitlikten önce... biz de dedim yetki bagaj mı... ...ağır görev ihlali... ...yetkinin... E, ...ağır şekilde e, ilgili ...bir sıkıntı var mı onu da konuşmak lazım... Çünkü e, e, hukukçular bilir, 2001 öncesinde 4709 sayılı yasayla anayasa değiştirilmeden önce anayasanın 80. maddesinde bazı suçların affedilemeyeceğine ilişkin e, düzenleme vardı. 14. maddeye yapılan atıkla e, değil mi efendim? Evet, e, bu, bu değiştirildi demok sonra. Evet. Demokratik e, layık Cumhuriyet'in ortadan kaldırılmasına saaliyetlerle ilgili at deniyordu. Yine e, kara paranın aklanması gibi, teröle mücadele, kanun da düzenlenen suçlar gibi Uğurluş'ta e, vardı. Bu suçların e, akledilmeyeceği söyleniyordu. Sonra bu kaldırıldı. Şu an hem Cumhurbaşkanı'nın hem meclis'in son derece geniş takdir yetkisi var. Ya şiştisnası, Anayasa'nın 169. maddesinde 20. kutrasındaki orman suçudur. Bugün Türkiye'de orman suçunun dışında her suç için az çıkarılabilir. Şimdi ama demin de söyledik, af çıkarılabilmesi için ister özel af çıksın, ister genel af çıksın. 360 oya ihtiyaç var. Oysa ondan 80 daha az 279 oyla kabul edilen bir kanun var. Bunun da konuşulması lazım. Anayasa Mahkemesi acaba geçmişte bu tür durumlarda ne yaptı? Ee, şimdi herkesi gönül rahatlatmazdı. Onun on döncü yıl baskınla gün de aynı şey söylendi oldu. İnsan zincirimi e, artık sen yani insan zincirimi istesem ben öyle olsun, aslen ötesini asleneyin onu da kabul ettik ama eğer bir insan zincirini bile yapacaksa o zaman eşitlik sağlanmalı ve nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçları kesinlikle bu kapsamın içinde olmalı. Yani gazeteciler özellikle öncelikle yani en doğalı benimdi. Çocuklar bir kere işin içine çünkü insan kanunu değiştirildiği için muhtemelen kişiler üzerinden yapılan değerlendirmeler Herkes de bir şu an için 7242 ile neyin bu kanunla neyin değiştiğini merak ediyor. Ben yani, şu da şu oldu, bunda bu oldu gibi teknik bilgileri bulmak yerine işte ayırarak bir şey ayırarak zamanı önce söylediniz infaz hukukunun amacından ve temel kavramından mümkün. Öncelikle infaz hukukunun ve bunun temel işleyiş hakkında miniktir bilgi vermek ben onlardan bahsetmek isterim. Sonra da bu geçici madde geçici altıncı madde ve geçici dokuzuncu maddede yapılan yeni düzenlemelerle e, denetimli ve koşullu salı verme sınırlarında, oranlarında yapılan değişimlerle aslında örtülü, azı olmayan bir af çıktığını ve insanların tahliye Buradaki eşitsizlik kaçık. Öncelikle izleyelim ki bahsedelim. Var bu bir var? Ee, Adem Bey'in de ikinci olduğu o, bir tarafından büyük, büyük kodifikasyon çalışması vardı. Biz o zaman da acaba bu büyük kodifikasyonu yaparlarken hangi ceza adalet sistemine anlayışına tabi çok sorgulmuştuk. Şimdi insanlık tarihinde pek çok de, netten suç varsa o kadar ceza olmalı. Suç ne kadar ağırsa karşılığı olan yaptırımı cezası da o kadar ağır olur. İşte i̇çinde idam var. Hücre e, var vesaire. Ama gayri insan savaştığından sonra birleşik şimdi Aynur Hanım özür dilerim. Aynur Hanım, yani bugüne kadar olmadığı gibi çok yankılı ve ben sizi duyamıyorum. Şimdi bu Öyle teknik mi? Teknik organizasyonu yapan arkadaşımızdan rica edelim. E, bu arada müzik bir müzik arası verip sonra bu teknik e, problemi çözdükten sonra konuşmaya devam edelim diyorum. ki e, Rica edelim arkadaşımızdan. Öyle mi? Duyulmuyor musunuz? Evet. Ben, ben yankılı, e, sizi duyamıyorum. E, kendi ne dediğimi de anlayamıyorum doğrusu. Böyle yapalım. Teknik olarak e, bizi arkadaşımız bir kere daha bağlasın. Otur. Y ella es flama que se eleva, y es un 24.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz veya etmeye çalışıyoruz. Bugün küçük bir teknik arzu oldu. Dolayısıyla e, hem ben konuşulanları konuştuğumu duyamaz hale geldim. Hem de Aynur Hanım'la olan e, e, iletişimimizde problem oldu. Umarım bundan sonra e, bu teknik sorunu çözmüş olarak programa devam ederiz. E, bugün 7242 sayılı ünlü işte bu, o, infaz e, düzenlemesi yasası veyahut da af yasası ki bir yıldır devam eden e, yeni adli e, reformun veya yargı reformu strateji programının parçası olarak çıkan bir düzenlemeyi konuşuyoruz ve dolayısıyla bu infaz düzenlemesinin her ne kadar af gibi veya genel af gibi bir düzenleme olmasa bile bir takım adaletsizlikleri bir takım uygulama problemlerini çözebileceğini düşünüyorduk. Ayrıca işte dünyadaki ve ülkemizdeki bu korona veya Covid-19 hastalığı nedeniyle cezaevlerindeki dışarıdaki tutuklu ve hükümlerle ilgili onlarla ilgili olan bütün herkese yani cezaevi görevlileri infaz görevlileri oradaki diğer hizmetleri yapan temizlik işte yemeklerin pişirilmesi onların taşınması ile ilgili görevlileri doğrudan ilgilendiren e, bu ciddi e, sıkıntıyı da e, hafifletecek. E, bu sorun konusunda pratik e, çözümle getirecek e, bir düzenleme bekliyorduk ki bu, bu düzenleme e, beklediğimiz gibi olmadı. Bekliyorduk böyle bir düzenleme bekliyorduk çünkü biraz önce söylediğim gibi aynı Hanım'la bağlantı sırasında söylediğim gibi ceza kanunu ceza usul kanunu ve infaz kanunu ceza disiplini dediğimiz normların bir bütünü ve bunlar içinde bir birleriyle bir bütünlük uyum uyarlılık olması lazım nihayet bunların da sonuçta anayasa ve anayasanın 90. son maddesi çerçevesinde ulusal üstü temel hak ve özgürlüklerle paralel uyum içinde düzenleme olması gerekiyordu. Ee, bu nedenle e, biz e, ceza ve cezaların infazına ilişkin e, yasada e, ki bu 5275 sayılı 2004 yılında çıkarılan yasalardan biri bu yasanın temel ilkesi çerçevesi içinde e, hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanacak bir düzenleme bekliyorduk. Evet merhabalar ben bağlandım galiba. Evet evet ben <gülüyor> evet. de siz bağlanıncaya kadar bu yasal düzenleme ile ilgili genel çerçevenin nasıl olması gerektiğini e, evet. özellikle açıklamaya çalışıyordum. Ama evet. beklediğimiz gibi bir düzenleme olmadı. Belki siz, evet. sizinle sizinle bağlantı kurarken şunu söyleyelim. Ee, evet bu yasa yani bu çıkarılan yeni yasa e, 7242 sayılı yasa. Bir kere bu e, amacına ulaşmak için e, hem cezaların infazı hakkındaki e, 5275 sayılı yasada değişiklik yaptı. Hem de Fazla ilgili sorunları çözen e, infaz ile ilgili yasada değişiklik yaptı. Yine Türk Ceza Yasası'nda birçok değişiklikler yaptı. Bu arada bu o, yasalarla ilgili yapılan düzenlemelerin kimin tarafından uygulanacağını iledi olarak ve e, gecikmeksizin uygulanacağını sağlamak bakımından da Hakimler Savcılar Kurulu 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle bir e, karar yayınladı ve bu karara göre e, özellikle 25 Mart 2020'deki e, aldığı karar e, uyarınca e, bu işi yapacak hakim ve savcıların ve bununla ilgili personelin yine evden çalışma ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini devam ederek hak e, kayıtlarına neden olmayacak bir uygulama yürütmesinin gerektiğini söyledi. Çünkü bunlar zaten 25 Mart'ta aldığı Hakimler Savcılar Kurulu'nun aldığı bu karar işte bu salgın hastalığın önlenmesi kapsamında bir düzenlemeydi. Yine Hakimler Savcılar Kurulu 25 pardon dün 15 Nisan 2020 tarihli bu kararında dedik ki e, hükümlüler açısından Koşullu salıverme süreleri aslında bu teknik arzu olmasaydı infazın nasıl olacağına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde işte kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik, hatta çok kısa bir şekilde hücre hapsi, koşullu şartla salıverme bunları konuşacaktık. Koşullu salıvermeye ilişkin e, süreler dikkati e, alınarak bunların tahliye edilmelerine ilişkin kararları e, Hakimler Savcılar Kurulu'nun 15 Nisan'da aldığı karar çerçevesinde asli ceza hakimlerinin çocuk e, mahkemelerinin e, hakimlerinin ağır mahkemelerinin ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin e, vereceğini ancak cezaevlerinde bulunan hükümler açısından denetimli serbestlik düzenlemesi veya tedbiri uygulamasına ilişkin kararları da cezaların infazı e, hükümlerinden e, yararlanarak verilecek hükümlerle ilgili kararları da infaz hakimliklerinin vereceğini söyledik. E, şey kararlaştırdı. Çünkü e, bu 7242 sayılı yasanın başında söylediğimiz gibi infaz hakimlikleri ile ilgili yasada da değişiklik yapılmıştı ve İnfaz hakimlikleri illere göre, ilçelere göre, ihtiyaca göre e, hakimler savcılar kurulundan e, verilecek kararla artırılacaktı ve böylece gecikmeler önlenecekti. Yine bu uygulamaların yapılması sırasında risk grubundaki 60 yaş ve hastalıkları nedeniyle kronik hastalıkları bulunan yargıç ve savcılarının yerine müstemiren tayin edilmiş yetkili mahkemelerin, hakimlerin ve e, savcıların görev yapacağını, işte bunları yapan e, e, mahkeme ve savcılık e, işlemleri sırasında görev alacak e, adli görevlilerin de işte bütün sağlık koşulları, onların ihtiyacı olan işte e, maskeden tutun da diğer hijyen maddelerinde sağlanması gerektiğini karara bağladı. Ancak şimdi, bütün bu uygulamalara karşın biz yine bu yasanın özündeki eşitlikçi olmayan, ayrımcı olan düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerimizi yapmaya devam edelim. Evet ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum size de uyum sağlayarak. Şimdi 2005 yılında büyük kodifikasyon yapılırken de ceza adalet sistemi nedir diye tartışmıştık kontrol modeli mi? Yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla dünya çapında barışın sağlanmasıyla beraber gündeme gelen sosyal devlet e, ilkesinin bir doğal sonucu olan rehabilitasyon yani yeniden toplumsallaştırma modeliyle mi e, yola çıkılıyor? Yoksa e, 1990'lardan sonra sosyal devletin uğradığı zarfa ve devletlerin küçültülmesi e, modeline, neoliberal yaklaşımlara bağlı olarak adalet modelinin mi yani suç kontrol ile rehabilitasyon modelinin kalması olan adalet modeliyle mi yola çıkılacağı çok tartışılmıştı. Şimdi bugün e, akademisyenler biz devre dışı bırakıldık diye eleştirilerde bulunuyorlar ama 2005 yılında getirdikleri e, kanun her ne kadar farklı iddiaları içerse de bir suç kontrol modelinin e, o yaklaşımın eseriydi ve cezalar çok ağırlaştırılmıştı. Yani cezalar ağırlaştırılırsa o zaman toplum korunur. Cezaların ağır olması bir caydırıcı etki yaratır. İnsanlar bundan çekinirler, suç işlemezler. Böylelikle toplum düzeni korunur varsayımıyla, kabulüyle cezalar ağırlaştırılmıştı. Örneğin öldürme cezası 24 yıl hapis cezası iken karşılığı olan yaptırım müebbet hapis cezasıyla. Yaptırıma tabi tutulmuştu. dolayı bir müebbet hapis cezası da bir değil 24 sene yattıktan sonra salı vermeden e, yararlanmayı gerektiriyor. Eğer ağırlaşmış müebbet hapüs alınmışsa bilgi değil aralıksız 30 sene içeride yatmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bakın dikkat ediniz 2005 yılında yapılan bu değişiklikten sonra 2012 yılında 6352 sayılı kanunla bir değişiklik yapıldı. E, o arada ...denetimli serbestlik adı altında bir e, özel infaz modeli getirildi. Aslında bu özel infaz modelinin amacı neydi? Kapalı cezaevinden açık cezaevine alınmış, açık cezaevinde koşullu salıvermeye... ...yani tekrar e, topluma dönmeye hazırlık yapan mahkumlarla ilgili... ...eğer koşullu salıvermesine bir yıl veya daha az kalmış ise... Ee, dışarı çıkma, salı verilme olana denetim toplum içinde gözlemlenme olanağı getiriyordu. Ama bununla beraber ne yapıldı? Yine adına atlenmedi. Ee, insanın nedendeki denetimli serbestlikle ilgili e, kuraldan yararlanıyorsunuz, sizi dışarı çıkarıyorsunuz. Ondan sonra ne oldu? 15 Temmuz 2016'da bu yaşadığımız darbe girişiminden sonra 671 sayılı KHK ile yeniden bir düzenleme yapıldı. 1 Temmuz 2006 öncesinde işlenen bazı şüpheliler bakımından e, denetimli serbestlikte geriye kalan bir yıllık süre iki yıl olsun dendi. Yani o da ne demek şöyle açıklayalım dinleyicilerimize. Aslında klasik infaz hukukunda infaz süreci üç'e ayrılıyor. Cezanın üçte birinin kapalı infaz kurumunda çekilmesi gerekiyor. Eğer ee, oradaki süreç başarıyla tamamlanırsa ikinci e, üçte birlik bölümün açık cezaevinde çekilmesi gerekiyor Eğer bu süreçte iyi halli olduğuna dair bir gözlem raporu var ise e, Kurullarım o zaman kişi geriye kalan üçte biri tahliye olarak Toplum içinde denetim altında geçir, e, geçiriyor Bunun, i̇şte buna, buna ne buna Koşullu salıverilme veyahut çarpı salıverilme. Ve, ve koşullu salıvermenin özelliği şu insan Hakları Arta Mahkemesi koşullu salıvermeyi VIX İngiltere kararında 5. madde kapsamında ele almış. Yani kesinlikle 5. madde koşullu salıvermeyi garanti altına almıyor. Ama eğer iç hukukta koşullu salıverme ile ilgili bir düzenleme varsa ve bu düzenlemenin eşitlik kuralına göre uygulanması gerekiyorsa o zaman e, adli makamları ee, bu konuda insanların sahip olduğu bu olanaktan yararlanmasını sağlamakla adil ve eşit davranmakla hükmünü görmüş. Türkiye bakımından baktığımızda eğer 3'te ikisinin cezasının infaz kurumunda iyi halli olarak bir kişi geçirmişse kendisi hakkında bütün iyi halilerle beraber 3'te 1 kalan cezana Toplum içinde salıverilmesini sağlamak amaçlı koşullu verme kurallarının uygulanması lazım. Yani anayasa mahkemesi ne diyor? Aynı koşullar içindeki, aynı durumlar içindeki kişiler arasında eşitlik olur diyor. E kanunda iyi halliliği aradığına göre ve belli şartları da ortaya koyduğuna göre ve insanlar iyi halliyse ve bu kanunda gösterilen şartları yerine getiriyorlarsa o zaman geriye kalan 3'te biri toplumun içinde tahliye olarak geçirmeleri lazım. İşte 2012 yılında denetimli serbestlik adı altında yeni bir infaz modeli getirildi. Dendi ki işte açıktaysanız, şuradaysanız, buradaysanız ayrıntıya girmeyeceğim. iseniz yani kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna alındıysanız yani ortadaki üçüncü, üçüncü, üçte birin ortadaki dilimindeyseniz ve koşullu salı verilmenizde bir yıl kalmışsa biz sizi Erkenden topluma e, iade edeceğiz. Siz toplum içinde özel bir denetim altında olarak e, daha önceden tahliye olarak toplumsallaşacaksınız. Niye? Çünkü sanırım ben e, hatta düştüm siz söylediniz. Eşitlik kurallarına göre infaz e, yerine getirilmeli ve infazın bir amacı var. Şimdi cezanın amacı başka, infazın amacı başka. Cezanın amacı çok tartışılıyor. E, dişe diş mi, göze göz mü? Beder ödetme mi? Geriye doğru bir denkleştirme mi? Yoksa geriye Topluna doğru... Topluma kazandırma mı? Ha, yoksa geleceğe yönelik bireyin suçlayan bireyin istediği suç, suç ne olursa olsun dediğiniz gibi yeniden toplum sağlaştırılması mı? Bunlar farklı tartışmalar. Ama bizim kanunumuzun ne dediği ve ne yaptığı önemli. Temel keisi söylediğiniz zaten ayrımcılık yasağı var. Temel amaçta bakın ne diyor? Öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak. Yani genel ve özel önlemi sağlamak demekle aslında mutlak mutlak geçici törlerden vazgeçiyor, geleceği doğru e, yüzünü dönmüş bir invar modelinden e, bahsediyor. Yani burada hüküm kesilip kullanılıyor. İsterseniz bence bence burada şunu da söyleyelim. Hedef alınıyor. Neden? İsterseniz burada şunu söyleyelim. Yani hüküm kesilmiştirten sonra. E, cezanın infazı konusunda temel ilke var onu biraz önce söyledim tekrar etmeyelim Bir 3. maddesinde temel amaç var ama e, esasında bu kesinleşmiş hükümlerin nasıl infaz edileceğine ilişkin düzenleme burada şunu e, söylemek istiyorum ki bir de bu ceza normlarının yani kişilerin eylemlerini cezalandıran Suç tarihlerinin ve bunlara e, karşılık e, düzenlenen ceza miktarlarının e, belirlenmesiyle ilgili maddi ceza hukukunda dikkate alınması gereken bu çağdaş ceza hukuklarında önemli ölçüler var. Ve bizim ceza kanunumuzun birinci maddesinde diyor ki ceza kanununun amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzeni ve güvenliğini, hukuk devletini... Kamu sağlığını ve çevreyi toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemek içindir diyor. Ve biraz önce yine söylediğiniz bir noktayı üzerine e, basmak istiyorum. E, Ahır cezalar düzenlendi 2004 2005 yürürlüğe giren bu yasalarla bu e, hani eleştiren akademisyenlerin de mimar evet. olduğu yasalarla dediniz. Gerçekten biz biliyoruz ki Hocalarımızdan biliyoruz ki e, cezanın ve suçların belirlenmesindeki suç işlenmesini önlemek amacının hayata geçirilebilmesi için ağır cezalar değil, derilen cezanın mutlak surette infaz edileceğinin ve kişinin o cezayı mutlaka yapacağına ilişkin bir inancın oluşmasını sağlamak gerektiğini söylüyorlar. Yoksa siz bunları yapılan değişikliklerle her siyasi iktidarın değişmesiyle, kader kurbanları diyerek düzenleyeceğiniz infaz indirimleri ve de aflarla indirirseniz ve bireyler bu ceza nasıl olsa yeni bir seçimden sonra çıkacak afla ben buna yatmam diye düşünüyorsa artık ceza kanununun amaçlarından biri olan suçların işlenmesini önlemek amacını Hayata geçirmeniz mümkün değildir. Ceza miktarlarını ne kadar artırırsanız artırın. Ve arkasından hmm. da ee, biraz önce söylediğimiz gibi bir muhakeme hukukuyla adil bir şekilde yargılandıktan sonra hakkında hüküm kesinleşen ve hükümlü olan suçlu değil Adem Beylerin söylediği gibi evet. hükümlü olan kişinin hükümlü olan. infazı açısından da hakikaten bu temel ilkelere ve temel amaçlara uygun bir infazın olması gerekir. Peki şimdi bunlara uygun olmayan bu e, düzenleme karşısında avukatların ve hukukçuların yapması gereken şeyler nedir? İsterseniz zamanımız olduğu için onu da konuşalım. Çünkü e, birçok e, insan e, bu yasal düzenlemede bize e, herhangi bir özgürlük imkanı bize olumlu bir sonuç doğmadı. Ne yapacağız diye düşünüyor. Bu yapılacak yollar, bu mevcut kanun kanunlaştı. Bu kanuna karşı neler yapılabilir? Söz gelimi bence, bence bu yasada mesela açık ceza kurumlarına Aynen. geçmekle ilgili 14. maddenin 4. fıkrasında yapılan düzenlemeyi çok dikkatli okumak lazım. Mesela orada diyor ki açık cezaevine geçişte toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları ki bunu 3713 sayılı yasanın birinci ve ikinci maddesindeki tarifleri de arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Ne? Terör suçlusu ne demek? Bunu evet. e, iyi bu tarifi okumak lazım. Çünkü o da orada diyor ki mesela e, genel olarak bilinenin aksine birinci maddede belirtilen amaç, amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da yani birinci amaç bu örgütlerin mensubu olmak diye tarif ediyor. Şimdi devam ediyorum bu e, 14. maddedeki değişiklikle ilgili örgüt kurmak yönetmek ve örgüte üye olmak suçları örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar kasten öldürme suçları. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları infaz hakiminin onayından sonra uygulanır diyor. Bu maddeye dikkat etmek lazım e, arkadaşların yapacakları başvurularda. Bir de şunu hemen söylemek istiyorum. Aslında e, bu e, gözlem kurullarıyla ilgili de ilginç düzenlemeler getirildi bu yasada. Bunları da gözden kaçırmadan e, inceleme yapmak gerekir. E, i̇stisna gibi görülen şeylerle ilgili istisnai düzenlemeler de var. Bunlara da bakmak gerekir. Ama sonuçta e, bu yasada bizimle ilgili bir şey yok. Ve bu, biz bu yasadan faydalanamayacağız diyen arkadaşların, avukatlarının yapmaları gereken şeyler ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve işte HDP'nin bu norm yasal düzenleme konusunda yapmaları gereken ne? İsterseniz onları kısaca değinelim. Evet şöyle şimdi Türk Ceza Kanunu 7. maddesinde bir düzenleme var. Ee, şimdi ceza hukuku, maddi ceza hukukunda hepimizin bildiği gibi kanunların zaman bakımından uygulanmasında lehe kanun e, esastır. Eğer sonradan çıkan kanun daha aleyhte bir düzenlemeye getirmişse eski kanun uygulanacaktır. Ya da tam tersine sonradan getirilen kanun daha iyi, daha lehe, daha az cezai gerektiren e, bir e, içerikteyse o zaman yeni kanun uygulanacaktır. Şimdi infaz hukuku biraz farklı. Özür dilerim. Infas... Yani bu, bu düzenleme aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yedinci maddesi. Evet evet orada mi? da yedi, burada da yedi. Hem, hem TCK yedi hem e, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi yedi. Şimdi e, ceza mahkemesi yani yargılamanın nasıl yapılacağıyla ilgili kurallar ile infaz kuralları ise Lehe kural olarak lehe değil derhal uygulanan yani işlem yapıldığı gün hangi infaz kanunu varsa hangi muhakeme kanunu varsa e, o uygulanacaktır ama 3 tane istisnası var infaz hukuku bakımından bunun eğer hapis cezasının ertelenmesi söz konusuysa ya da bugünkü konumuz ona olan koşulu salıverme söz konusuysa yine mükerrürlerle ilgili de bu koşulluk salıvermenin ve denetimli serbestliğin ve gizli affın getirdiği bir takım farklı sonuçlar var. Çekerür söz konusuysa bu üç halde infaz kurallarının da lehe... Olarak uygulanması gerekiyor. Yani şu an 30 Mart 2020 öncesi ve 30 Mart 2020 sonrası tartışmasının yapılması gerekiyor. Hangi kanun koşullu salı verme ve denetimli serbestlik bakımından lehli bir sonuç doğuruyor? Birinci sorun bu. İkinci sorun zaten 671 sayılı OHAL KHK'sıyla 1 Temmuz 2016 öncesinde de ayrımlar yapılıyordu. Yani ondan önce biz 1 Temmuz 2016 öncesi, 1 Temmuz 2016 sonrası tartışması yapıyorduk. Sonra ne oldu efendim? 2016 yılının önce Eylül ayında, sonra 2017 yılının Şubat ayında da açığa çıkma yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Orada da yeni baramlar yere düzenlemeler getirildi. Yani tam bir kargaşa var. E, o yüzden bir kere bütün avukatların kendi müvekkillerinin, Sütü işlediği iddia ondan tarihlerden sonra e, e, başına ne geldiğini bu değişik e, kuralları dikkate alarak değerlendirmesi gerekiyor. Ve bir lehe kanun tartışmasının yapılması lazım. Onun dışında bu eşitlik kurallarıyla... dilerim kuralıyla... gene ben bir araya gireyim. Yine e, bu kanun da e, 41. maddesiyle özellikle... Ceza İnfaz Kanunu'nun 98. maddesindeki evet. düzenlemede sizin söylediğiniz Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesine evet. atıp yaparak buradaki evet. tereddüt halinde mahkumiyet evet. hükmünün yorumunda bıraksama olursa veya sonrasından yürürlüğe giren kanun hükmünün Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirse hükmü veren mahkemeden bir e, e, durma kararı, infazın durma kararı verilebileceğini düzenlemiş. Evet, birincisi bu. ikincisi e, zaman darlığıyla hızlı konuşalım. E, Koşullu sını verme e, olanları belli suç tiplerine göre çeşitli değişimlere uğradı. E, eskiden e, 2005 öncesi bir ay 12 gün yapılıyordu iyi halliyse. Sünnet 2005 yılında yapılan değişimle e, 5'te 2 oranı 3'te 2 olarak değiştirildi. Yani bir ay 30 gün ise 2 kuralı gereği 20 gün çekilmesi gerekiyordu. 3'te 2 kuralı vardı ama bazı suçlar bakımından bu 3'te 2 kuralı 4'te 3 olarak değiştirilmişti. İşte örgütlü suçlar, terör suçları, sonradan 2014 yılında 6.545 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle e, cinsel özgürlüğe karşı suçlar ve suçları da buna dahil oldu. Ee, yine e, aile fertleri arasında e, işlenen yaralama suçları da istisnaya dahil oldu. Burada mükerrür yani e, daha önce bir süt işlemiş ve buradan yargılanıp mahkum olmuş mahkumiyete kesinleşmiş bir kişi var ise bu kişinin de kesinleşmeden sonra 3 yıllık ya da 5 yıllık süreler içinde işlediği yeni suçlar varsa orada da 2 bölü 3 olan koşulu sonu verme oranı Dörtte üçtü yani ne demek istiyorum 30 günü bazı insanlar 20 gün yatarken bazı insanlar 22.5 gün yatıyordu Yılı üzerinden hesap edersek bazı insanlar 240 gün bir yılı çekerken bazıları 270 gün çekiyordu böyle bir ayrılırdı şimdi Anayasa Mahkemesi bununla ilgili bir iptal kararı vermedi ama şimdi burada iki tane sorun var ee, bazı suçlar bazı listelerde var bazı listelerde yok yani 30 Mart öncesinde bakıyorsunuz listede olan 30 Mart sonrasında olmayabiliyor. Ya da bir başka geçici maddeyle yaş sınırı getiriliyor. E, Koşunlu soru vermede yaptığı süre hiç önemli e, olmuyor. 65 yaşını geçmişse ve kendini idame edemiyorsa tek başına hayatını onunla ilgili derhal e, açığa çıkma kuralları ve ev haksı gelebiliyor. Yani kanunu bütün düzenlemelerle birlikte değerlendirdiğimizde aynı durum olanlar bakımından da eşitsizlik bir günden geliyor. E, Beni yolu, ama yeterli ikinci maddeye göre e, bir itiraz hakkı var. O itirazdan dava almak, bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak bir kanun mu? Evet. Yani. çoğunlukla çok vermesine... çoğunlukla bunu infaz hakimleri yapacak. Evet bu da tartışmalı. Tabii ki devam eden davalar bakımından tutuklular acaba bundan yararlanmak isteme hakkını ileri sürebilecekler mi? Çünkü hükümler üzerinden düzenleme yapılmış durumda, ama hükümler üzerinden yapılan düzenlemelerden artık bugün herkes neyi biliyor? 3'te e, 2 olan kurşunlu sını verme aranı 1 bölü 2'ye indi. Yani e, eskiden e, 20 gün yapılması gereken bir aylık ceza 15 günü indi. Arada 5 günlük bir fark var. Şimdi insanlar neyi biliyor? Bir de denetimli serbestlikteki 3 yıllık süredalar 6 e, yıl üzerinden örnekler veriliyor. 6 altı yılın altında hapis cezası aldığında 6 yılın yarısı 3 sene olacak. 3 de denetimli serbestliğe tabi olduğu için... İçeri girecek, 3 gün yatacak ve 3 günden sonra dışarıya çıkacak. 6 aylık cezasını bir daha çekmeyecek. Şimdi bu ortada iken, o zaman mahkemelerin şunu düşünmesi gerekiyor. Ben niye yargılama yapıyorum? Çünkü yaptığım yargılama sonunda evet kişi sadıkalı olacak. Ama bu sadıkasına konu olan hükmü fiilen infaz etmeyecek. Sadece 3 gün yatacak. O zaman burada da bir eşitsizlik var mı yok mu tartışması gündeme gelebilir. Tutuklular hakkında da fiilen e, yatarı olmayan bir cezanın verilmesi söz konusu ise tahliyelerin gündeme gelmesi gerekir ve bu tahliye taleplerinin reddi halinde e, tutuklular bakımından da anayasa 152 uyarınca acaba bir eşitsizliğe aykırılık var e, yasa önünde eşitsizlik var denilebilir mi? Birinci problem bu. Bu konuda bir, bir, bir cevap vereyim. Hı. Şimdi Yargıtay'daki bazı dosyalarda ki hı hı. tutuklular kesinleşmemiş ee, bu yeni getirilen e, şartla salı verme süreleri dikkate alınarak tahliye kararları verildiğini ve bu uygulamanın doğru olduğunu biliyoruz evet, Hatta Hatta cezaevivindeki e, bazı e, tutuklularla ilgili onların suçları dikkate alınarak cezaevi savcılıkları tarafından tutuklama kararı ve davası devam eden mahkemelere yazı yazılaraktan yazılıp bu yeni şart salı verme süreleri dikkate alınıp tutukluluk durumlarının incelenmesine ilişkin yazılar yazıldığını görüyoruz. Bunlar doğru ve ben biraz evvel işte anayasaya aykırılık EFI ya da itirazı ve ilgili infaz hakimleri verecek derken onları kesinleşmiş hükümler açısından söyledim tabii, tabii. ama ama tutuklularla ilgili sizin biraz önce söylediğiniz gibi e, Hakimler savcılar Kurulu'nun işte 15 Nisan 2020 tarihli kararı çerçevesinde e, bunlar dikkate alınmadan, yani eşitlik ilkesi dikkate alınmadan sadece bu yasayla düzenlenenler e, e, hakkında tahliye kararı verilip de diğerleri konusunda verilmezse asliye ceza, çocuk, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde de 152'ye göre bu düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğu itirazı ileri sürülmelidir. Evet ve CHP'ye bir görev düşüyor tabii ki. Soyutman dinletimi yapılması için iptal davası açacaklar. Şimdi ben CHP'nin önceki açtığı iptal davalarında ileri sürdüğü bir noktuluk tartışmasını çok önemsiyorum. İnşallah anayasa hukukçusu e, hocalarımız da bundan sonraki programlarımıza katılırlar. Ve e, herkese bunun için uygulanabilirliği konusunda değerli görüşlerini sunarlar. Birlikte paylaşırız bu konudaki görüşlerimizi. Şimdi örtülü bir özel af olduğu konusunda herkesin bir kanaatı var. Ama 360 oranını sağlayamadığı için, 279 da çıkan bir kanun olduğu için herkes şunu söylüyor. Evet, tabii ki meclisin anayasa 87'ye göre bir özel af çıkarma yetkisi var. Fakat bu özel afı çıkarır iken Afdemediği ah için içine e, bunun adına acaba orman suçu bundan yararlanacak mı? Yani aslında normalde orman suçu özel ya da genel hattan yararlanamazken şimdi yapılan bu düzenleme ile acaba yararlanabilecek mi? Aslında infaz kanunu değişikliği adı altında Anayasanın yasakladığı bir suç da daha az cezası çektirilerek zihlen affedilmiş olacak mı? Ya da e, meclisin evet afçı çıkarma yetkisi var ama ancak 360 milletvekilinin bir araya gelmesiyle sağlam bir irade gerekirken bundan 80 daha az bir e, oyla yapılan bu irade açıklamasıyla acaba şeklen kanun olan bu kanun gerçekte şartlı soru verme ise şartlı soru vermenin kusurlarını e, i̇çeriyor mu? içermiyor mu? Buna bakmak gerekecek. Yani Zıstı Arslan o zaman üye idi. E, Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı bu tartışmayı tehlikeli bulmuştu. E, Anayasa Yardısı'nda... Şimdi başkan. Şimdi başkan. Yoklukla ilgili bir düzenleme yok. Dolayısıyla bu kapıyı açmamak lazım, rüzklidir demişti. Ama tersine de atık yaparak e, denmişti ki burada ağır bir fonksiyon gaspı varsa, ağır bir yetki gaspı varsa burada en ön sırada, en üst derecede bir iptal edilebilirlik vardır. Anayasa Mahkemesi de bunu dikkate alacaktır demişti. Dolayısıyla özellikle CHP'nin açacağı iptal davasında bunu dikkate alması lazım. Anayasa 152 uyarınca itiraf hakkını kullanan e, sayın meslektaşlarımızın da hakim ve savcılarında e, bunu dikkate alması bir yan e, durum olarak çok önemli diye düşünüyorum ve herkesi Anayasa Mahkemesi'nin önceki dönemde verdiği e, kararları okumaya davet ediyorum. Şimdi yakın zamanda pek çok adı af olmayan ama fiilen af olan düzenleme yapıldı. E, i̇ki tane çok önemli e, dönem var biliyorsunuz. Bir tanesi 1991 yılında 3713 sayılı terör mücadele kanunu kabul edildi. Kanuna konulan bir ek maddeyle e, içeride bulunan kişiler e, %20'sini çekmişler ise mahkumiyetlerinin derhal tahliye oldular. Ama bununla ilgili bazı istisnalar getirilmişti. E, bu istisnalarla ilgili Anayasa Mahkemesi çeşitli değerlendirmeler yaptı ve sonunda sadece bugünkü 302 o zamanki 125. madde yani e, bölünme e, devletin ve milletin bölünmezliği ile ilgili bölünmesi ile ilgili ayrım e, su suçla ilgili istisnayı olabilir tutup diğerlerinde e, suç üzerinden yapılan bu düzenlemenin koşulsuzluğu vermeye aykırı olduğuna e, ilişkin değerlendirmeleri var. Mesela 19 Temmuz 91 tarihli e, bir e, e, e, e, e, elimde karar var. Çünkü aynı miktar ceza alan iki hükümleden birinin sırf suçunun çürü farklı diye daha uzun süre ceza çektikten sonra koşu salı vermeden yararlanması eşitliğe aykırıdır diyor. E, o yüzden iptal kararı veriyor. Yine, yine 8 Ekim 91 tarihinde aynı e, kurala dikkat çekiyor. Ee, aynı tip, aynı miktarda ceza varsa e, burada sadece suçun türü farklı diye e, fa koşullu salıvermeden farklı şekillerde yararlandırılmasını eşitliğe aykırı bulur ve zaman darlığından demin gündeme getirmedik. Herkes infaz yasasının 6. maddesini okumaya davet ediyorum. İnfaz yasasının amacı iyileştirmedir. Yani iyileştirme adı altında. Tabi siyaseten tersefi olarak bu kavramlar çok tartışılır. Başka bir zamana bırakalım. Yani Ama, ne, ne suçtan zarar görünün ne de devletin ha. intikam alma aracı değildir. Hayır yani. tabii. Gözü gözü işe diş değil, bedel ödetmediği e, suç işlediği mahkeme kahve sabit olan hükümlünün toplumla yeniden barışmasını topluma yeniden uyum sağlamasını hangi nedenle suç işlediğinin araştırılıp ortaya konulup o nedenlerin ortadan kaldırılarak bireyin İnsan onuruna uygun şekilde yeniden toplum içinde e, varlığını sürdürmesine sağlamaya yönelik bireyselleştirilmiş e, kişilikleriyle orantılı programların uygulanması lazım. Yani infaz edilmesi lazım cezanın, çekilmesi lazım ve çekilirken de bu tür iyileşme programlarının uygulanması lazım. Koşuluş e, salıvermeye baktığımızda da bir dönem kişilerin içeride kalmaları, ve bir programa tabi olmaları ve bu program sonunda iyileşme konusunda olumlu raporlar verildikten sonra topluma geri dönmelerine sağlanması lazım. Şimdi siz af demiyorsunuz, koşulu salıverme ama Ama koşulu salıvermenin en önemli nedeni olan, kurulu olan iyi haldiliği devre dışı bırakıyorsunuz. Adam 6 sene, kadın 6 sene cezası bir 3 gün yatıp çıkıyor. E o zaman ne zaman denetlendi? Hangi iyileşme programı uygulandı? Bunlar olmadığı için bir bireysel etkisi, etkisi söz konusu olmuyor. Yani infaz kanununun amacı uygulanamıyor. Dolayısıyla e, bu 3713 sayılı terörle mücadele kanunu zamanında verilen iptal kararları önemli. Yine bitiriyorum. Raşlon etkisi için e, e, güzdaşlarıyla e, yapılan 416 sayılı... Orada da çok önemli düzenlemeler vardı. Orada da bazı suçlar istisna edilmişti. Bazı suçlar e, iyi halli olup olmasına bakılmaksızın toplam ceza 10 yılın altındaysa o ceza indiriyordu. Eğer çekmeyecek başka ceza yoksa kişiler hemen salı veriliyorlardı ama bak, kalan cezası varsa onun... Kendi salı salıverme kurallarına göre içeride çekilmesi gerekiyordu. Ama farklı sonuçlar ve haksızlıklara yol açıyordu bu farklı infaz oranları olduğu için. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Ve o dönemde önemli bir şey oldu. Yeniden Anayasa Mahkemesi o zaman şunu söyledi. Siz de, de şartlı şartlı salıverme yapmışsınız. Aslında yaptınız toplu, şartlı, özel aftır. Ama salıvermenin iyi halleliğini ortadan kaldırıyorsunuz. O yüzden bu aslında şartlı salı vermenin kurallarına akırdır. Eşitliği bozuyor diyerek iptal etmişti. Sonra yeniden e, 2002 yılında 4758 sayılı kanunla bir düzenleme yapılmıştı. Hemen hemen iptal edilen kanunun aynısı gelmişti. Anayasa Mahkemesi bu sefer dedi ki bu arada anayasa değişti. Beşte 3'ünün özel affı sağlaması için meclisin bir gelmesi ve bu kanunun yapması gerekti. Sen bunu sadece 174 oyla kabul etmişsin diyerek özel affın e, aradığı nitelikli e, oranı sağlamadığı için e, kanunun iptalini sağladı. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla bu kanunların değerlendirilmesinde hem vehe kanun hem anayasaya uygunluk tartışmalarının avukatlar tarafından çok dikkatli bir biçimde yapılması gerekiyor. Evet. Ee, sanıyorum zamanımızda çok tamam. e, az kaldı. Şimdi evet. e, bütün bu rağmen e, işte Mart, e, 20, Mart e, 20 Mart'tan önceki işlenen suçlar, e, daha önceki işlenen suçlar açısından çocuklar veya yetişkinler açısından terör suçları ve e, benzeri istisna tutulan suçlarla diğer suçlar açısından infaz süreleri konusunda e, hakikaten e, bazı meslektaşlarımız hukukçularımız e, şemalar yapmışlar. Kolaylık sağlanabilir. Bunları kesin olarak söylemiyoruz ama e, yararlanmak için mesela e, doçent Mehmet Emin Alşahin'in evet. Marmara Üniversitesi'nden sanıyorum e, yaptığı evet. şemalar var. Bunlara da bir e, bakarak ee, en iyi şema o benceydi. buldum. Evet. Değerli toplu bir şey. Onlara bakarak e, bir e, çalışma yapmalarında yarar var ama bu tabii bu şemaların da kesin olduğunu söylemiyorum ama yararlanma açısından, meslektaşlarımız açısından önemlidir. Evet. İlk buluşmalarda e, sorun çıkacak yine kesinlikle. Çok ciddi tartışmalar yaşayacağız. Evet, evet. Yani 3713'teki tarihler tanım açısından da e, tartışmalar olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> e, o zaman e, gelecek programda yine bunları konuşacağız. Belki biraz daha ayrıntılı ve belki de nokta atışlı konuşmamız gerekecek. E, evet. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize... Ee, sağlıklı e, ve hukuk güvenliği getiren günler diliyoruz hoşça kalsınlar hoça kadın saygı hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Kucel